Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 14. Radyo Şenliği Herkese merhaba açık radyo dinleyici destek projesi özel yayını yedinci gündeyiz canlı yayına geri döndük cümbüş cemaat bizlerle beraber hoş geldiniz dostlar Hoş, hoş bulduk merhaba <gülüyor> Kalabalık bir ekip tekrar <gülüyor> Evet şu saat saat bir buçuk şu anda ikiye kadar belki de biraz sarkarak bakıyorum dedim ama fırsatımız var sizinle beraber olmaya Sabahtan beri hareketli bir yayın oldu 97 kişi aramış sabah bu yana Yani yüzü kesin geçeriz saat 2'ye kadar diye düşünüyoruz sayenizde. Bir yandan da hani bu kadar güzel geçiyor olmasının yayının kutlaması gibisiniz. Onu da söylemek lazım. Teveccühünüz efendim. Teşekkürler. Çok teşekkürler geldiğiniz için hakikaten. Nasılsınız? Her şey iyi mi? Fena değil. Yolunda yolunda. Her şey yolunda. olması ol, gerektiği gibi. Ol, al. al, alacak gerektiğini. Öldürmüyor da güldürmüyor da diye. <gülüyor> Hay Allah ya. Biraz gülelim istiyoruz Olur. biz. Olur. Ellerinizden öper. <gülüyor> Evet. Sizde bıraktık yayını artık güldürüsünüz. Klasik olarak en çok burada tabii ki. Cümüş Cemet, biraz cümbüşe çevirelim. Arada da konuşacaklarımız olacak. Tamam. Aslında gülecek çok şey var tabii hala her şeye <gülüyor> rağmen diye. Evet. evet. Tabii ya umutsuz olur mu? Ne dinleyeceğiz? Eski şarkılardan. Eski şarkılar. Evet, eski şarkılar. <gülüyor> Bugün N nostalji kuşağı. Evet biraz Beyoğlu temalı hazırlandık biz. Ee, yine Beyol'un eski Beyol'unlarımız anımsatacak bir eser. Ee, bir çapkın yangınım. Ancak arasında enteresan, yani yıllar önce belki Akrep Nalan'dan dinleyenlerin hatırlayacağı bir tatlı e, bölüm olan, meyan olan bir e, şekliyle <gülüyor> icra edeceğiz. Bongocu Hasan İzmirli. <gülüyor> Derleyen. Derleyen. Yani. E, Venet abi derlemiş de orayı Bongocu Hasan yazmış. Ha, orası ondan pek. Bongocu Hasan. Ben, tabii Kadri Cerehoğlu bestesi. Oradaki meyanı e, bon, Bongocu Hasan ne? başka gelip yazmış. Bongoca'san Bey olunda mı yaşa? Yok, no, İzmir'de İzmir'de. İzmir'de. Ha, ama Bey oluna da yakışırdı. Yakışırdı. <gülüyor> Bakalım. Bağlayın <gülüyor> konuyu ba. Tabii bir töbe. Buyursun. Chapk'n ayangınım, her yanı bilsen ne hoş. Neşesine baygınım, sar hoşum sar hoş. Neşesine baygınım, sar hoşum sar hoş. Gözünde bir ışık var, peşinde bin aşık var. Dudanda mey mi var sarhoşum sarhoş Dudanda mey mi var sarhoşum sarhoş Ben her akşam 3-5 kadeh içe Dar olmam sen üzülme şekerim. Matiz olmam sen üzülme şekerdim Bazen coşar deli gönül bir oha Çekerim bu of beraber çekelim Çekeriz ya oh oh. oh oh bak bizden o çıktı Matiz olmam sen üzülme şekerim Sarhoş olmam sen üzülme şekerim Birkach Gusel, Sever. Als je kalm, Sanusulmep, Schecker. Savdalan, Mam, Sanusulmep, Schecker. Baz en Joshar, de lichaam, Birof, Schecker. Aşık olmam, sen üzülme şekerim Matiz olmam, sen üzülme şekerim Bu sesini almadan, gözüne yaslanmadan Gözlerine bakmadan, sarhoşum sarhoş Gözlerine bakmadan, sar boşum sarhoşum, sarhoşum. Ağzınıza sağlık efendim. Evet Cümbüş Cemaat canlı yayında çalıp söylüyor. Teşekkür. Eski Beyoğlu dediniz ama siz hala bu parçaları çalıyorsunuz Beyoğlu'nda. Bildiğimiz evet. kadarıyla. Evet, evet, evet. Tabii Do yani. Dolayısıyla. Eskimeyen Beyoğlu mu diyelim böyle? <gülüyor> var mı öyle bir Beyoğlu? Hakikaten bugün Beyoğlu konuşuruz mu diye sordunuz. Biz de aslında sizi sıkmamak hep aynı konulara dö dönmemek için nasıl söylesek bilmiyorduk ama ciddi bir mesele bizim hayatımızda evet. da. Özellikle kültür sanatı çevresinde Beyoğlu malum. Ee, bilmiyorum dinleyenlerden kaç artık Beyoğlu'na çıkıyor. Hmm. Mesela. C ...ciddi ...seni bir... görüyoruz. Ben o alan değil Arada seçil bir ihtimal gelir. Ben gelmiyorum artık çok. <gülüyor> kadar. Evet, B10'dasınız dakikaten. Nasıl geçiyor zaman içeriden sürekli? Mü müdayim diyemem de aslında orada çalışan insanlar olarak yani. Biz geçen yıl bir maceraya atıldık. Hı hı. Ee, geçen yıl ma Mayıs ay şey, yaz başlangıcında talihsiz bir zamanda. Temmuz. <gülüyor> evet, Temmuz ortası. Temmuz şey, ortası. <gülüyor> dünyada mekan dedik kendimize. İşte ahirette evan dünyada mekan bizim de bir mekanımız olsun. Aslında bu müzik macerasına başladığımız yeri bir nevi sahiplenme macerasıydı bu. Ondan sonra e, orada böyle eski Beyoğlu'ndaymış gibi yapabilir miyiz acaba? Eğlence kültürüne bir katkımız olur mu? E, zaten evet. biz bundan besleniyoruz. Bu Topraklardaki eğlence anlayışından besleniyoruz diye yola çıktık. Hı hı. Ee, ancak kısa zamanda gördük ki kimse Beyolunda gelmiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Yine de çağırmak, çağırmaya devam ediyoruz. Asıl ediyoruz. Çünkü hala Beyolunda görülmek, görülmesi gereken güzel şeyler var. Tabii evet, ki. Yaşanacak evet. güzel şeyler var. Dinlenecek güzel müzikler var. Ee, mekan mekan de, devam ediyor mu? Mekan devam ediyor. Tadılacak güzel yemekler <gülüyor> tadılacak var. Tadılacak güzel yemekler var. Ha, güzel evet. yemekleriniz şey, de var aynı reklama, zamanda. Reklama girmeyecekse... Ya <gülüyor> da girecekse de. <gülüyor> Mikrofon sizde Mikrofon de şu an, an artık. Evet. evet efendim. Eskiden Araf diye isim, isimlendirilen mekanı biz yeniden isimlendirdik. Kanto dedik, yeni gazino dedik. Orada işte geçtiğimiz Temmuz ayından beri e, haftada iki gece şimdilik ne yazık ki e, talep doğrultusunda e, müzikli programlar yapıyoruz. Müzikli yemekli programlar yapıyoruz. E, haftada bir gece bizim sevgili dostlarımız Tatavlak keyfi ekibini evet. ağırlıyoruz Cuma geceleri bu akşamda e, ol olacağı gibi e, Cuma tesi geceleri kahbiz çalıyoruz kahine müzisyen dostlarımızdan e, sahnede ağırladıklarımız oluyor evet. sevdiğimiz arkadaşlar tabi hani bir de gücümüzün yettiği <gülüyor> diyeyim ekonomik anlamda Tabii. hani yoksa gönlümüzden geçenleri ilk sen sen de biliyorsun zaten konuşuyoruz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sahneye çıkarmak arzu ettiğimiz isimleri. Ee, i̇şte nasıl sunuyoruz bunu işte biz Cümbüş Cemaat Beyoğlu'nun şakası komikliği bitmeyen ekibi oradayız diye e, sunuyoruz aslında şakamız komikliğimiz de söylediğimiz şarkılardan evet. aslında yaşadığımız topraklardan geliyor yani Bongocu Hasan belki ...Reyhan Karne olmuş olabilir mi? <gülüyor> Hakan'ın vücudumda mesela. <gülüyor> Gerçi ben mesela... mesela ...Reyhan Karne olacak olsaydım... ...Hakan'ın vücudunu seçer miydim? <gülüyor> Hayır ya vücut şey anlamda değil... ...çok yakışıklı bir arkadaşımız da. Yani... <gülüyor> bu, bu saçlarla, bu bıyıklarla zor olabilir. O kadar saç, saç ister miydim? Yani? <gülüyor> evet. Evet yani... ...çok da nasıl diyeyim iyi konuşulduğunda eski bir kültür gazino kültürü ya artık bitmiş olan bir kültür yani yerini başka şeylere bıraktı. Biraz onun canlandırılması gibi de aslında düşünüyordu. Gazino dince insanlarda belki hani sonraki yerlerinden kötü şeyler geliyor ama Aha. bir yandan da aslında hani bir tür hani ortak kültür alanı gidip müzik dinlenebilen insanların nasıl diyeyim adabıyla oturup aslında eğlene eğlendiği bir yer. Eğlendikleri bir yani... yer olması planlanmıştı. Çünkü Yani çoğunlukla şey Beyoğlu ve civarı Şimdi son halde çok kötü tabii ki yani Asfalt döşendiği her yerde Kartallar, tomalar vesaire ama Ondan önce de aslında tüketim odaklıydı <gülüyor> Bakıldığında çok da böyle Keyfi var mıydı bilmiyorum Evet. Alkol tüketmek dışında Bunun da dışında bir alternatif de aslında Kafanızdaki diye hatırlıyorum Çok doğru ee, Şey şimdi aslında Belki sırada, sırada çalacağımız parça da Biraz onunla alakalı Beyoğlu'nda Vakti Raki şarkının ismi. Bu Marcos Melkon'dan duyup öğrendiğimiz bir şarkı. Hı hı. Ama tabii anlattığı hikaye Beyoğlu'ndaki Rum meyhanecilerden bahsediyor. Şarkının asıl şeysi kıymeti harbiyesi mi denir? Hı hı. şey de Nakaratında Nakaratında İstanbul'un üç kadim dilinde eşi dostu eğlenceye çağırıyor. Aslında içmeye çağırıyor, rakı içmeye çağırıyor. Hı hı. Bunlar hangileri işte? Nakarat önce Rumca başlıyor Ela Do diye. Sonra dinleyiciden bunu Ermenice karşılaması bekleniyor. Hosegur Hı -hı. E, diyerek. Ve Naki, Ladino aynı anlama gelen kelimeyle İçemos Raki diye e, şeyin o, pik noktasına ulaşıyor şarkı. Şimdi bu aslında yapmaya çalıştığımız şeyi e, bir şarkı haline getirmişler gibi oldu bizim için. Sanki. Ve her gece Hı -hı. bu şarkı söyleniyor bizim <gülüyor> dükkanda da müzik olan her gece hemen hemen. İlla O Hosegur'u e, seyirciye se söyletiyoruz ki hani şeyi hatırlayalım bir kere. Nasıl denir? Burada İstanbul'da Pera'da Beyoğlu'nda eskiden biz daha kalabalıktık. Evet. Yani daha çoktuk, yani ço çoğulduk Aha, anlamında. Evet. evet. E, o sebeple herkes Hosegur diyecek kadar Ermenice biliyordu. biliyordu. İşte Venaki diyecek kadar evet, Ladino, Ladino anlıyordu. E, dolayısıyla hani yemekler zaten Daha çeşitliydi, ee, evet. Ermeni mezeleri, Rum mezeleri, işte e, Sephardi Yahudi yemekleri evet. yeniyor, içiliyordu. Bunu hatırlayalım derdindeydik sadece. Derdindeyiz hala. Derdin. Tabii Söylersek ama kitap öyle olacak aslında. Evet, evet. <gülüyor> ama bu ama müziğe başladığımızdan evet. beri derdimiz bu. Hani hatırlayalım, güzel şeyleri hatırlayalım, evet. hatırlatalım, beraber söyleyelim diye. Öyle ya. Yani e evet dönercilerin, bulgarcilerin bastığı Beyoğlu'na alternatif olarak güzel bir Beyoğlu. İşte Oğlu pırasa dolması yiyelim, ne bileyim topik yiyelim işte. Dinleyelim efendim. Hadi de ona bakalım nasıl söylemişler yıllar önce. <gülüyor> Doraki ben onda aksilaki doldur doldur ver yana ki işte geldi raki doldur doldur ver yana ki yine geldim raki ela bo segun raki içemez raki ela Hoje E Yolu Yonca, memeler benzer turunca. Annesi Gül, kızı Gonca. Bir orsa, bir boja. Annesi Gül, kızı Gonca. Bir orsa, bir boja. Ela, benaki, camozla geli. Eh <hans> lot Zandmedis ME stozoka STO rikses met stozoka hier, rikses met kaki hier, rikses met stozoka hier, helladop, helladop, Ela helladop, helladop, helladop, ik te Ela Gerçekten bir konser ekibi olduğunuz o kadar belli ki... <gülüyor> çok, <gülüyor> ...çok teşekkürler... ...Cümbüş Cemaat... ...Dineci Destek Özel yayınında... ...canlı canlı çalıp söylüyor... ...Numaramızı da söyleyelim bir kere... ...belki sizin ağzınızdan hatta... İyi, Hakan, Hakan. ...Hakan söylesin ya... Efendim Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayındayız. 14. Radyo Şenliği'nde e, 0212-345-4141 numaramız. 343-444. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ihtiyan adım gerçekten değil mi? <gülüyor> değil mi? Bunun da şey oldu. <gülüyor> <Gökünü göremim. gülüyor> 0212 343 41 41 ya da acikradio.com adresinden destek olun düğmesine tıklayabilirsiniz. Evet biz burada sohbet edip müzik dinlerken telefonlara eee vardır. Peki beyond'a gitmek niye önemliciğim? Şey, içemoz rakı diye rakı içmeye çağırıyor rakı bahane muhabbet şahane diye eski bir deyiş var ya aslında o tabi yani hani muhabbet olsun gönüller de olsun hep şarkı şeyleriyle konuşayım mı bütün çok, <gülüyor> çok güzel olur olabilir galiba <gülüyor> çünkü <gülüyor> zor olmayacak gibi Yok ya. hakikaten hani soru bir yandan kendini dayatıyor madem hani o kadar da talep yok bu eski kültüre başka şeyler yapılıyor o zaman hani çekip gidelim diyen de çok insan oldu hiç? oldu doğru Şimdi Tarlabaşı da Beyoğlu mesela değil mi? Hani Beyoğlu'nu ayırmayalım hadi. O zamanında oraya kocaman bulvar geçirmişler. Hani evet. bir sürü şeyi yıkıp geçmişler, ayırmışlar vesaire. Tarlabaşı örneğin Beyoğlu'nun en önemli kısımlarından biri bana sorarsan. Çünkü şimdi Tarlabaşı'nda mesela Suriye'den göçen bir nüfus var. Evet. Yani oradaki nüfus değişimini izlemek bile e, bir sürü hem fikir Türkiye'de. verici hem de şey e, aslında nasıl denir entegrasyonun ne bileyim Hı -hı. E, neler yapmamız gerektiğinin e, bizim için bir göstergesi oluyor. Nereye gidiyoruz diye yani. Evet, evet şeyden e, ben bu konuyu pek bilmiyordum. E, Tarlabaşı Toplum Merkezi'nden arkadaşlar anlattıkları zaman o realitenin farkına vardım. Örneğin Suriyeli Çingene dom denilen Çingenelerin evet. e, orada olduğunu belli bir popülasyon olduğunu Hı -hı. ve onların aslında hiçbir formal eğitim almadan zaten Suriye'de de nasıl denir bir insan yerine konmadıkları için 4'ten evet. sonra burada da herhangi bir formal eğitimden geçmeden 14-15 yaşına kadar gelmiş insanların bir umutla Tarlabaşı Toplum Merkezi'ne gidip kendi istekleriyle, iradeleriyle bir şeyler öğrenmeye çalıştığını öğrendim evet. ve bu aslında Beyoğlu'nu tekrar kıymetli kılan bir şey oldu benim için hani sadece eğlence değil Beyoğlu sonuçta aynı zamanda bir kültür Tabii. noktasıydı ve bu kültürün yaygınlaşması aslında aktarılması noktası olması dolayısıyla önemli ee, hani buradaki bunu sağlayacak merkezler tamam üstünden geçilmiş olabilir ee, önemli sinema salonlarının işte <gülüyor> ve kültür merkezlerinin ee, ama merkezi haline evet yani şey ibadet etmek için camiye gerek yoktur aslında hani <gülüyor> şey için ya da kiliseye gerek yoktur hı hı. Ee, sonuçta kültür üretmek ve paylaşmak için de elimiz yani bu kadar kötü koşullardaysak hani hı hı. E, sokakta da <gülüyor> yapabiliriz işte birbirimizi gördüğümüzde de bunlardan bahsederek anlatarak evet. ama sonuçta bir şeyin tarihinde sahiplenerek e, bölgenin bir tarihsel önemi olan bir bölgenin zaten hı hı. varlığını sahiplenerek orada bulunarak sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Hı. Bir nostalji hali de değil aslında bence bahsettiğiniz değil, şey. yani no. Çünkü şu anda yaşayabilen bir şeyden de bahsediyoruz. Dayatmak istemem ya da böyle hani illa iyi fikrimi <gülüyor> e, zorla sokuyor olmak istemem ama... ...örneğin Yunanistan'da Sirteki e, yapan böyle ünlü ve köklü yerlerin... ...ayda bir kere açılabildiğine şahit olmuştum. Ve o böyle bir kere açılması çok değerli falan bir haldi. Yani belki böyle bir şeyi... A, a, İki ge, yani haftada iki gece bile doldurabiliyor olmak bize bir şey anlatıyor olabilir hala yani hem sizin oraya açabilmiş olmanız hem şimdiye kadar devam etmesi hem de bir miktar insanın oraya gelmesi hala aradığımız hala o şeyin içinde bir şekilde de berendiğimizin işareti gibi geliyor bana. Doğru kesinlikle artan bir talep var evet. ee, yani şey. Mesela Cuma gecesi için birileri rezervasyon telefonu açtığında ben alıyorum rezervasyon <gülüyor> <gülüyor> çünkü sürekli bir istatistikte uğraştırmak zorundayım neler <gülüyor> ee, hani Rum Rum gecesi Rum tavernası gecesi miydi falan Cuma gecesi böyle hani şeyler var hani <gülüyor> <gülüyor> oluşan algıyı gözlemlemek açısından Anladım. kesinlikle artan bir talep var ama mesela işte Sirteki gecesi mi bizim için O siltek gecesi biz Rebetiko'cu taraftayız. Hayır re <gülüyor> efendim Rebetiko çalacaklar diyorum. Hani böyle sanki o telefonda, rezervasyon telefonunda yapılması gereken tartışma buymuş. <gülüyor> hani kaç kişi gelecekler? <gülüyor> i̇şte efendim hangi menüyü alacaklar onu soracağım <gülüyor> ama yok siltek değil Rebetiko. Evet <gülüyor> ama <gülüyor> olsun yani hani arada o da bulun kulağa çalınsın. Peki mekan adı da <gülüyor> alakalı bir durum da var burada. Yani bir aynı zamanda bir dinleyici olarak da bir mekana gittiğimde o mekanda da bir adap arıyor insan. Ben Vedat evet. Usta'dan, Vedat Sakman'dan bunu çok, çok kez işitmişimdir ve Vedat abinin kurguladığı mekanlarda da bu vardır mesela. Mekana geldiğinizde mekan size bir şey anlatır. Orada sessiz mi duracaksınız? Yoksa e, bir konsere mi geldiniz? Yoksa sırt ekeğe mi geldiniz? ne işte. E, Cem Derin kurguladığı bu mekanda da bu var aslında. Misal Ee, çok yüksek volümde bir müzik, işte insanların konuşmasını canhıraş şekilde engellemeye çalışan bir müzik yok orada. <gülüyor> Kapıda sizi karşılayan herhangi bir insan gerçekten güler yüzlü. Çünkü orada böyle bir aile ortamı da var bir yandan. Ee, bütün bunların e, gazino kültürü üzerine doktor yapan bir arkadaşımdan gelen bir şey feedback'i de var. Aslında diyor e, 1900'lerin başında ki o gazino kültüne geçmeden önceki halle de ...alakalı. Evet. İlk orada kırılma noktası yaşanmış. Önceden bu meclisler... ...ince sazla kurulurmuş. Hmm. Yani... ...her bir enstrümandan birer adet olan... ...işte... E, ...Udisi, Tamburisi... Ve ...Neyzeni vesaire ...birer birer adet olan. Çünkü mekanlar ufak. Evet. Gelen izleyici... ...çok kaliteli bir izleyici, müziği bilen... ...izleyici ve orada... ...fasıl, şeyrek fasıl geçilirmiş. Ve icracılar da çok usta bu yüzden... ...dinleyici şok usta çünkü... Hı hı. ...derken talep artınca... ...mekanlar büyüyor... ...iki yüz kişilik, üç yüz kişilik, beş yüz kişilik mekanlara geçince... ...bir kişi yetmiyor müzisyen... ...çünkü am amfilke etmek, büyütmek zorundasınız... ...iki şer, üçer tane hı. müzisyen ediniyorlar... ...ve makamsal tavır bozulmaya başlanıyor... Hı. ...makamsal tavır bozulmaya başlıyor... ...seyirciye bambaşka bir şey işitilmeye başlanıyor... ...falan işte bozulmaların yaşandığı ilk haller... ...o edebine adabın bozulmaya yaşandı ...yani biraz büyüdükçe mevzu... Müzik, evet. Konvansiyon haline geldikçe aslında yani. o ayda Bağdat bozuluyor ve ucunu alamıyorsunuz bir yerde. Evet büyümekte tabii bir bir da hani ekonomik motivasyonla büyümekte bu onu da. Evet yani, yani ne, ne hayal ettinizle alakalı. Her, mesela her değişimi de bozulma diye anlamayalım yani. Tabii gelişme diye yani, bir şey de var en azından. Şimdi Zekim arkasındaki orkestraya kimse bozulma diyemez. <gülüyor> yani o işte yaylı grupları ne bileyim hepsinden birkaç tane şey perküsyon grubu o da farklı bir şey hani. Evet. Gelişiyor diye de bakmak lazım yani. E, daha eskide yaşayacağız diye bir şey yok. hani Hı -hı. Beyolu Beyolu dememizde de şey değil yani. Evet. <gülüyor> Disko da lazım can. Hayyer gazini olmasın zaten. Disko <gülüyor> da lazım. <gülüyor> Biraz öyle hakikaten ama yani. Evet. İyi bir köfteci lazım de. mesela. Tabii tabii. Fala felci de, de, de. <gülüyor> Her de lazım. Her şeyin iyisinden falan. lazım işte. <gülüyor> Fala felci <gülüyor> çok kosmoda. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi son dakikalara doğru ilerliyoruz. Saat 10 var. E2'ye. Birazdan bırakacağız stüdyoyu Eraslan. Sağlam ve Ömer Madre'ye dinleyici destek yayının on dördüncüsü evet. özel bir temayla gerçekleşiyor. Biz özveri özverinin altına özellikle çiziyoruz. Desteğin, dayanışmanın ve en öne çıkan da empati üzerine konuşmaya çalışıyoruz bu yayın boyunca. Yani bir nevi aslında bir kayba da işaret ediyor her söylediğimiz. Bir yandan da bunları kuvvetlendirmek de. E, lazım diyoruz. Siz de ne söylemek istersiniz? Empati ve özberi hakkında mesela eksikliği ya da mu hakkında. Kişinin kendiyle bir empati yapmasında fayda var. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ya, tabii yani kendinde bulunmayan neyi paylaşabilir ki? Biz bütün bunları konuşuyoruz da kendimizde var mı meselesine geliyor bende. Hmm. Elbette. Ee, işte arkadaşın senden güler yüz bekliyor. İşte güler yüzü samimiyeti kendisinde bulmalı insan ki onu gönül rahatlığıyla samimiyetle verebilsin. Hepimizin şöyle bir kendisini sigaya çekmesi gerekir diye düşünüyorum. Nereye? Sigaya. <gülüyor> <gülüyor> Sigayayı bırakın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kamu spotu da var. <gülüyor> Çok memnunum. <feliz>. Sigaya. Sigaya. <gülüyor> <gülüyor> Peki varsa yoksa ekleyeceğiniz. Ee, sonra doğru yaklaşalım. Ee, Beyoğlu parçaları dedik. Ee, Aslında şimdi empatiden bağlayacağım. Bak çok şaşıracaksınız. <gülüyor> Heyecanla bekliyoruz. Canım. Hiç şaşırmam ben mesela şimdi söyleyeyim. Empati kuramayacağımız insanlar olduğunu Sultanlar. düşünüyor musunuz mesela? Hiçbir şekilde mesela. Tamam. O diye ben yakaladım. Kimler? Sultanlar. Sultanlar. Evet. Ya da ne bileyim. Krallar. Krallar. Yani işte evet. orada hmm. ne yapacağız? Benim kafama okur çalıyor daha çok mesela. hani hı hı. Niye daha fazlasını istiyorlar diye sor sorunca. Hani bir onların o, yerine koyayım edemez. diyorum. O zaman mesela hani o noktada ya vicdanı bırakmak gerekiyor ya aklı bir kenara bırakmak gerekiyor. Hı hı. Hani bu bedelle empati kurulur mu? Yani vicdandan vazgeçip empati kurulur mu? İşte akıldan vazgeçip empati kurulur Tabii. mu? Onu bilemiyorum. Evet. Ama şey bir... İngilizce frenzi diyorlar da o şey Türkçesi tam karşılığı A, nedir değil. bilemiyorum da böyle bayağı o hale girmiş durumdayız. Hı hı. Bu da e, hani sosyolojik değil. bir vakua olarak bizim birbirimize karşı hı. anlayış geliştirmemizi güçleştiren bir şey. Evet. Evet. ...tabii ki ihtiyaç duyduğumuz buna rağmen mücadele etmemiz gereken konu... <gülüyor> ...o anlamda sizin de altını çizdiğiniz konu bu oluyor. Evet, özveri ve yani aslında anlamak için özveri. Anlamak için özveri, mesela doğumlar için empati. Yani mesela, hani, hani evet. Kendini düşünüp beyoğuna çıkmamaktan ziyade orada yeni bir şey var demek. Benim evet, de evet, yani. evet. Bu insanların yaşam tecrübesini biraz olsun hayal etmeye çalışmak. Yani 15 yaşına kadar hiç eğitim almadığınızı düşünün... Ee, ana dilinizin ne olduğunu bile kestirmekte güçlük çekebilirsiniz. Çünkü hani şey kabul edilmemiş bir etnisite gibi yaşamışsınız vesaire. Bütün bunlar zaten hayal etmesi çok güçlü şeyler. Sadece 5 dakika düşündüğünce bile çıldırmak mümkün olabilir. Tabii, Ama tabii, tabii. biz ironik tarafından yaklaşalım şimdi. Hı -hı. Asıl empati kurulması güç olanlar vicdanını hakkında bir kenara bırakmış olanlardır diye. Bunun şakası da artık bizim ekibin alameti farika şarkısı olan... İstanbul'da sultan var. <gülüyor> Sultan'ın karısı çok ama şaraba izin yok diye böyle tek, <gülüyor> keşke tek derdimiz bu olsa. <gülüyor> evet. O zaman bunu şarkı. final parçası kabul ediyoruz <gülüyor> galiba. Evet 0812 alan koduyla 343 4141 dinleyici deste kattınız Cümüş Şemat. Sağ olun var olun. Onur duyduk efendim. Teşekkür ederiz. Seneyi yine bekleriz. <gülüyor> Laila la la li onna sonsus hürmetler. Laila la la li li sultanın karısı çok. Laralai, lay, Lara lili lili lay. La li li li li. Shara la la li li li li. yok. Lara lay, Lara lili lili la lay. Sultanen karnis Laralai, Lara lili lili Shara is yok. Lara lay, Lara lili Laai, laai, laai, la laai, la la la la la laai, laai, laai, laai, la la la la laai, la la laai, laai, laai, la la la la laai la la la la Vatikanda papa var, lay la lari li li la li li li lai. sonsuz hürmetler, lay la lari li li li lai. Papa, sharaf içtüyor, lara lay, la li li li li li lai. Kadınsa lay, la li li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 La, -li -li -lay. Elim Lay, la la -li -li la sol la la -y. la -li -li -li -li -lay. Ben hem Sultan hem la la -y. la -li -li -li -li -lay. la la la la la la la la la la la la la la la la la la hem la la la la la la la la la la Lala lili biz hem sultan hem papa. Lala lay, lala lili lili lay, lay lay lay lay lala lay, lala lili lay, lay lay lay lay lay lay lala lay, lala lili lili lay, lay lay lay lay lala lay, lay, lay lay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 O çözüm öneriyorsunuz gibi geliyor. Onla bir. Evet sarı yaşasın sarı kazım. <gülüyor> yaşasın sarı kazım. Yaşasın cümbüş hali. Sarı kazım mı? Evet. <gülüyor> sarı kazım. Sarı kazım. Evet çık çıkıştayız. Ee, çok teşekkürler tekrardan. Bir son söz alalım istedik. Ee, yine yüklediniz geldiğiniz tüm eşyaları eksik olmayana. Bizim için bir zevkti. de. <gülüyor> Numarayı hatırlatalım. Lütfen. 0212 343 41 41 <gülüyor> ya da açıkradyo.com'dan destek desteğini sona bilirsiniz efendim. Özveriyle kalın. Öptük. <gülüyor> Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 14. Radyo Şenliği